ekonomi ekoloji hazırlayıp sulanlar Hilin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhabalar, günaydın. Bizim programımızın en fazla yer verdiğimiz konularından birisi olan kömürü konuşacağız gene bugün. Zira son günlerde kömürle ilgili olarak çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Dün ilginç bir gelişme yaşandı kömür sektörüne dair. Dünyanın en büyük özel kömür şirketi Peabody ve Enerji. Amerika'da iflas korumaya başvurarak iflas etti. Bu aşağı yukarı 2012 yılından bu yana işte aşağı yukarı bir 4 yıllık dönemde bir şekilde işte iflas eden, batan, üretimini durdurmak zorunda kalan 50. şirket oldu. Ve özellikle son dönemde kömür fiyatlarındaki keskin düşüşler... Ee, sebebiyle Avustralya'da e, yaptıkları yatırımların borç yükünden kurtulamadıkları için e, bu e, iflas e, isteminin e, geldiği belirtiliyor. Aynı şekilde e, Çin ve Brezilya gibi pazarlarda kömür talebinin e, düşüyor olması da yine ee, önemli etkenlerden bir tanesi bu iflas meselesinde e, Tabi Ocak ayında aslında yine Amerika'nın ikinci büyük e, kömür şirketi e, iflas etmişti e, Ve bu iflaslar e, sıklaşmaya başladı e, Dünyanın belki başka yerlerinden de e, bu tür haberler e, gelmeye başlayacak bu talebin azalmasıyla birlikte Ondan evvel de e, yine yakın zamanda bu geçtiğimiz günlerde bir haberde Belçika'dan geldi. Belçika'da 30 Mart 2016 tarihi itibariyle son kömür yakıldı. Belçika'da kömürden enerji üretimi böylelikle son bulmuş oldu. Artık kömürden elektrik enerjisi üretip tüketmesi Artık bu dönem Belçika'da bir dönem kapandı. Bununla birlikte kömürsüz enerjiye geçen 7. AB üyesi ülke oldu Belçika. Ve İngiltere'den İngiltere'den de gelen bir haber var. 2025 yılında tamamen kömürü terk edeceğini açıkladı. Ve bunlar yine Avrupalı bir takım ülkelerin kömürü terk etme planları ee, var ee, yani tabii bu Paris anlaşmasının etkisi elbette var ee, bunda bu kömürü terk etme'nin hızlanmasında tabii gelecek günlerde dönemlerde bunun bu hızını göreceğiz çünkü yani Avrupa e, belki bunu bilinçli olarak e, kömürden çıkış stratejisi uyguluyor ama öte yandan belki e, istek dışı bir şekilde şirketlerde zayıfladığı için iflas ediyor. Böyle iki yönlü bir kömür sektörünün üzerinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Tabii biz dünya bu şekilde gelişmelere sahne olurken biz de aslında tam tersine kömüre olan bağımlılığımızdan Vazgeçmiyoruz. Kömürle ilgili yatırımlar son hızıyla devam ediyoruz şu sıralarda. Şimdi belki biraz Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye'de yani Türkiye'nin kömürlü termik santrallarla ilgili veya kömür madenleriyle ilgili sorunun olmadığı bir, hiçbir bölgesi neredeyse yok ama bazı bölgeler var ki yani kömür meselesi onların artık son derece hayati meselesi Bunlardan bir tanesi de Çanakkale bölgesi Şimdi konuğum hatta sanıyorum Çanakkale'den İDA Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Pirinççilerle beraberiz Kendisiyle hem Türkiye'deki belki hem de küresel boyuttaki bu kömür meselesini konuşacağız şimdi İlhan Bey günaydın Tamam, e, telefon e, hattan düşmüş, e, şimdi tekrardan bağlamaya e, çalışıyorken belki ben birkaç not e, iletebilirim e, bu arada. E, bu iflaslar ve özellikle kömür e, talebinin e, düşüyor olmasıyla ilgili e, dünyada böyle bir e, gelişme yaşanıyor. E, evet, küresel kömür ticaret hacmi. E, nin daralması aslında en ciddi meselelerden bir tanesi bu 90'larda çok ciddi bir talep vardı. Fakat bu son e, döneme geldiğimizde ticaret hacminde ciddi bir e, daralma var. E, 2014 e, sonu itibariyle 2015'te e, özellikle bu daralma devam etmiş. İlhan Bey Ahat sanıyorum. Günaydın. Evet, evet. Hah. günaydın Günaydınlar. Ee, şimdi ben genel dünyadaki son gelişmelerle ilgili bir iki not ilettim ee, yani bizdeki gelişmeler tabii Türkiye'deki gelişmeler dünyanın tam tersine işliyor ee, yani kömür yatırımları hem e, tam gaz tüm süratiyle devam ediyor hem de e, bunları Hı -hı. geri çekmekle ilgili herhangi bir plan projemiz yok ee, ve bu vesileyle asa Çanakkale'de bu konuların çok merkezinde olan bir bölge biraz bun evet. yani sizin Çanakkale'de neler olup bitiyor belki yani hem genel anlamıyla hem sizin bölgeniz özelinde kömürle ilgili evet. görüşlerinizi dinleyelim teşekkürler Çanakkale'de İskenderun bölgesi gibi Zonguldak Çatala Çatalazı, Amasra, Bartın bölgesi gibi Çanakkale'de e, kanullü termik santrallar, e, karbon emisyonu, sere gazı, salımları konusunda e, son yıllarda e, çok büyük tehdit altında. E, Türkiye kamuoyuna bunu duyurmaya çalışıyoruz. E, Çanakkale'de insanlar, daha doğrusu Kazdağ ve yöresinde, Biga Yarımadası'nda, Çevresinde Edremit'ten Ezine'ye Bandırma'ya kadar Çanakkale'ye ve bütün bu bigay aramalısındaki insanlarda da bir duyarlılık geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Çanakkale'deki sivil toplum kuruluşları olarak. Ee, Türkiye 2012 yılını, şu an 2016'tayız ama hı hı. dünyadaki olumlu gelişmeleri rağmen Türkiye 2012 yılını Enerji Bakanlığı kömür yılı ilan etmişti. Evet. Yani e, hafızalarımızı çok zorlamaya gerek yok. Daha 4 yıl önce Türkiye Kyoto protokolüne rağmen e, işte 2015'te Paris Anlaşmasına rağmen Türkiye 2012'de kömür yılı ilan ediyor. 1990 yılından 2012'ye kadar da kömürden elde ettiği enerjiyi %136 arttırıyor. Hı hı. Bizler e, Çanakkaya'da yaşayan ya da Türkiye'deki enerji politikalarını takip eden insanlar olarak e, şöyle bir tanımlama yapıyoruz amiyane tabirle. Türkiye'de e, enerji yatırımları tabi bunları istatistiklere, verilere, bilimsel çalışmalara dayanarak söylüyoruz. Elektrik mühendisleri odasının raporlarına dayanarak söylüyoruz. Türkiye'de enerji yatırımları çok hesapsız ve kitapsız. Hesabı yok, kitabı yok. Evet. 2012 yılında kömüre imtiyaz sağlanıyor Türkiye'de ve 1990'dan 2012'ye gelene kadar da 22 yılda e, kömürden kaynaklı sere gazı salınma, karbondioksit başta olmak üzere hmm. karbondioksit, karbonmonoksit, kükürtlioksit başta olmak üzere %130 artıyor. Ee, geçtiğimiz yıla baktığımızda Türkiye yine 2015 yılını kömür yılı olarak geçirdi. 2016 yılındaki e, yatırım projelerine de baktığımızda 80 termik santal yapılacağını, yeni termik santal yapılacağını e, biliyoruz. Çanakkale'de e, en az 15 termik santal planlanıyor. 18'e kadar dillendiriliyor. E, kömür fosil yakıtlar içerisinde bildiğimiz gibi en zararlısı. Yani e, baca gazlarından çıkan, bacalardan çıkan gazlarla birlikte e, atıkların oluşturduğu çuruf yığınları dağlar, tepeler oluşturuyor. Afşin, Elbistan'da, e, Muğla'da, Yatağan'da, Yeniköy'de, Şan evet. Selvik Santronu'nda olduğu gibi. Evet. Yani dünyada bir sürü güzel gelişme oluyorken, ki bunları da başlangıç kabul ediyoruz. Hı hı. Hani kömür şirketlerinin iflasını evet. işte Belçika'daki e, Kömürlü termik santrallerin sona erdirilmesi gibi ama e, Türkiye'de insan sağlığını başta tehdit eden hava, toprak ve su kirliliğine yol açan bu kömürlü termik santral yatırımlarını çok anlaşılmaz buluyoruz biz. Hı hı. E, çok anlaşılmaz buluyoruz. Türkiye hem ithal kömürde Kömürün ithali yerlisi aynıdır. Kömür zehirlidir. Kömür öldürür. Kömür can alır. Onu biliyoruz. Türkiye hem ithal kömürde hem yerli kömürde desteğini arttırarak devam ediyor. Şirketlere desteği. Evet. Yani e, yine uzmanların verilerine göre Paris İklim Anlaşması'nda işte önce 1,5 derecelik sıcaklık artışı kabul görmüştü. Sonra ikiye çıkardılar sanırım. Ee, bu iki dereceli sıcaklık artışını aşmamak için dünyadaki rezerv yani yerin altındaki tomurların yüzde sekseninin çıkarılmaması gerektiği hesap edilmiş. Tüm bunlar e, biliniyorken, tüm bunlar biliniyorken e, Türkiye'de seksen termik santalı kabul etmiyoruz. Çanakkale'de de hiç kabul etmiyoruz. Kazdağ ve yöresi, yöresi çok özel bir yöre, Selin Hanım evet. dediğiniz gibi. Evet. Yani e, alternatif enerji kaynaklarımızla girersek onlar zaten tartışılmaz. Çanakkale'de bile e, güneş çok e, ekonomik, Antalya'da zaten öyle, İç Anadolu'da zaten öyle. Çanakkale'de e, 365 günün yılda 270 bin rüzgar esiyor. Evet. Yani kömürlü termik santrallerin Çanakkale'de yapılması, Çanakkale'deki anlık enerji ihtiyacını da biliyoruz biz. Hı hı. Bu santrallar ne Çanakkale'nin enerji ihtiyacının için yapılıyor, Türkiye'deki santrallar, ne de Türkiye'nin. Yani biz biliyoruz ki HES'lerle, RES'lerle, nükleerlerle bütün kömürlü termik santralları topladığımızda var olanlar, ki var olanlar da sürekli kapasite arttırıyor. Evet. Yani bin e, MW'lık bir termik santral bir bakıyorsunuz 5 yıl sonra 2500-3000 MW'a gelmiş hı hı. Yani Türkiye'deki e, enerji ihtiyacıyla enerji arzı arasında e, çok anormal bir uçurum olduğunu da biliyoruz Doğru evet e, peki isterseniz e, bir ara verelim. E, aradan sonra e, belki biraz daha Çanakkale özelinde bu e, kömür yatırımlarının hem insan sağlığına hem e, tarıma, havaya, suya, toprağa olan e, etkilerini belki biraz daha e, detaylandırarak konuşmaya devam edelim. Müzik Born and raised in a mining town. Most folks thought that up was down. We all lived and gave our soul to it all, smoking coal. Had When I could, I'd tag along. Captain said, what if my young man put a pick? I feel the pain down in my lungs The time to leave has come and gone There's nothing left but to carry on Way down here in this old coal mine Where the sun, it did not shine Sweatin' tall till the day is done But I'll be back Sweatin' tall till the day is done But I'll be back 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda e, kömür meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Arada çaldığımız e, şarkı Jimmy Jolie'den The Coal Miner Song'tu. E, konuğumuz Çanakkale'den İda e, Yardımlaşma e, pardon İDA Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Pirinççiler hem dünyadan hem Türkiye'den kömür meselesini ilk yarıda konuştuk. Şimdi biraz daha Çanakkale özelinde konuşmaya devam ediyoruz bu kömürlük termik santrallar meselesini. Çanakkale Türkiye'de çok yoğun şekilde kömür yatırımlarının bulunduğu bölgelerden bir tanesi. Az evvel İlhan Bey de paylaştı. 15 tane Hatta 18'e kadar e, çıkabilen e, bir rakama ulaşmış durumda. E, benim bildiğim kadarıyla halihazırda hazırda 3 e, tane e, çalışır halde, inşa halindeyse bir tane termik santral var ama tabii e, daha e, doğru rakamlar İlhan Bey'dedir. E, nedir şu anda? Biraz daha rakamları detaylandırabilir miyiz acaba? Dediğiniz e, doğru rakamlar 3 e, termik santral çalışıyor. Evet. İki tanesi Karabira bölgesinde Bekirli ve Değirmencik termik santralları. Onların toplam e, gücü e, 2000 megawatt, 2000 megawatt. Hı -hı. ve sürekli kapasite arttırıyorlar yani 3-5 yılda bir. Evet. Üçüncü termik santral çam termik santralı. Küçük bir termik santral diyoruz. 2x160-320 megawatt yarı kapasiteyle çalışıyoruz. Sorunlu bir termik santral. Hmm. Sistemi de işlemiyoruz. Kömür kirliliği, akışkan yatak sistemi işlemiyoruz termik santralda. Çoğu zaman ee, şey alıyor, ceza alıyoruz. Hala kamunun elinde. Hatta kamuda yapan arkadaşlardan bildiğimiz yani biz kamu denetlemesi olarak bir devlet santralına sürekli ceza kesiyoruz. İçimiz er vermiyor. Keşke özelleşse de Bari özel şirketlere dikkat etsek gibi böyle ironik hmm. e, yorumlar yapıyorlar. Evet. E, yani uzun e, sözün kısası şu anda üç termik santral var. Çana ikinci yapılıyor. Diğerlerinin adları, sanları belli, şirketleri belli. Hmm. E, Çanakkale'de hepsiyle, e, hepsine karşı açtığımız davalar var. Hepsine evet yani hukuki mücadele davaları. devam ediyor orada da. Hı -hı. Evet. Hı -hı. evet. Ee, Yenice'de e, galiba sanıyorum değil mi? Bir yine böyle sorunlu evet, bir termik evet, santral evet. çok e, gündeme gelen Yenice, bir. Yenice bizim burası çok özel bir coğrafya. Yani yani ekosistemde her yer özeldir ama Kaz Dağı ve Yöresi, İda Yarımadası diye tarif ettiğimiz yeraltı ve yürüstü sularıyla bu sularla beslenen e, alilyonlu topraklarla oluşmuş ovalarıyla Çanakkale Kaz Dağı ormanlarıyla, yani endemik, e, buraya özel bir sürü bitki ve hayvan türüyle çok zengin bir coğrafya. coğrafya. Yenice'de, Yenice'de Kaz Dağları'nın e, hani güzellik ve zenginlik açısından e, zirveye ulaştığı bir ilçemiz. Hı hı. Yenice'de su bol, tarım Avonya Ovası var orada, çok zengin. E, 15-20 gölet var Yenice'de. Evet. Yenice'de bir termik santral Dillendiriliyor Henüz chat süreci tamamlanmadı Ankara toplantıları devam ediyor Yenice halkı termik santral istemiyor Ama ama Enerji piyasası düzenleme kurumundan Lisans verilmiş ruhsatı bir şirket almış Çantasına koymuş hmm. Yenice'de dolaşıyor Ankara'da dolaşıyor Yenice'de bir termik santralı Hiç düşünemiyoruz Çünkü Çan'daki termik santralın Çan'a yaptığı zararı çok iyi yaşıyor Çan'a. Çan'la yeniçe komşu hı hı. Pelin Hanım. Evet. Zaten biz bizim burada kuzeyli rüzgarlar var. O e, yılda 365 günün 270 günü rüzgar esiyor. Dedik ki hakim rüzgar Poyraz. Bu 270 gün esen rüzgarın neredeyse hani 200 günü e, yakını Poyraz rüzgarı. Kuzeyli hı hı. rüzgarlar. 70-80 günde Lodos diyebiliriz. Bütün bu rüzgarlarla kuzeyli rüzgarlarla o Güney Marmara, Bida tarafından, Çağın Termik Zantanı'ndan taşınan zararlı gazlar asit yağmuru olarak zaten ovaların üzerine ve kazlarının üzerine çöküyor. Evet. Ya Bunların hepsinin yayınları var. Çok ıı, bilimsel gerçek bunlar. Yani kazlar gibi bir zenginlik var. Dünyada biliniyor. Kazlarındaki yeraltı sularının biz Midilli'den çıktığını, Gökçeada'dan çıktığını biliyoruz. İspatlanmış bunlar. Hı hı. Evet. Yani tüm bunlar biliniyorken, Çanakkale'de bu idarenin, Türkiye idaresinin idarecilerinin burada termik santralın arkasında durmalarını, bunları engellememelerini, hatta lisanslarını kolaylaştırmalarını anlamakta. Çekiyoruz. maalesef öyle evet demin sizin bu verdiğiniz özellikle tabii çok rüzgar alan bir bölge olması itibariyle bütün bu termik santrallardan yükselen gazların küllerin ovalara yayılması meselesi aslında müthiş bir kirliliğe işaret ediyor ve bu tüyik verilerine göre termik santrallardan kaynaklanan atıkların sadece yüzde 65'i kül barajlarında depolanabiliyormuş yani bu ne demek geri kalanın hepsinin ee, rüzgarla uçuşarak işte toprağa suya bütün gıda zincirine karışarak hem çok ciddi şekilde ekolojik zararlara yol açması aynı zamanda insan sağlığına tabi dolayısıyla yani o toprakta üretilmiş ürünleri işte yiyerek veya işte başka yerlere taşınarak bu şekilde aslında bu termik santrallardan çıkan atıklar işte küller, cüruflar ağır metaller aslında olduğu gibi bizim yani hem toprağa, suya, havaya olduğu gibi bütün yediğimiz gıdalara da geçiyor aslında ki Çanakkale çok önemli tarım merkezlerinden birisi Türkiye'de. Bununla ilgili tabii, çalışmalar da yapıyorsunuz herhalde değil mi? Tarım konusunda. Tabii tabii. tabii. Yani bir terlik santralın yöreye getireceği faydayı istihdam açısından tırnak içinde fayda. İşte enerji Türkiye'ye fayda şunları bunları hesapladığımızda bizim Çanakkale ve yöresinde sadece yenice şey alsak bir termik santral biliyorsunuz kurulduğu yerde zararlı etkide bulunmuyor. En az 50 kilometre yarı çapındaki bir dairesel alan alan, hı hı. iki yenice bir termik santral noktasını koyduğunuzda Ezineden Edremit'e kadar rüzgarlarla Biga'ya, Bandırma'ya, Çanakkale'ye Ayvacı'ya kadar bir alanda bütün o tarımsal alanda zararlı etkisi olacak. Siz çok güzel söylediniz. Kömürlü termik santrallar Alo? Evet buyurun. Sere gazı e, salınımına yol açan bu tür fosil yakıtlı termik santraller hava, toprak ve su kirliliğine yol açıyor. Tarım kesinlikle bitecek. Çanakkale ve çevresinde 750 bin kişi, 750 bin kişi şu kadar bin aile diyoruz biz. Evet. Tarımdan geçiniyor. Hmm. Yani hava, toprak, su zehirlenecek. İstanbul'da yenen domates, Çanakkale domatesi hmm. diye, Ankara'da yenen domates denize deşarj edilen sularla denizde zehirlenen balıklar evet. zehirlenen balıklar Tabii, deniz ekosistemi Denizdenin kapya biberi bayram için elması lapsekinin kirazı, şeftalesi her şey Türkiye'de tüketiliyor insan sağlığına gelecek olursak Türk Toraks Derneği var evet. hava kirliliği konusunda çok ciddi çalışmaları var geçen 10 gün önce kongrelerini bitirdiler. Doçent doktor Haluk Çalışır, Türk Doraks Derneği Başkan Yardımcısı, hı hı. termik santralları kitle imha silahı diye tarif etti. Evet, güzel bir tanımlama olmuş. Hı hı. E, Haluk Çalışır, göğüs hastalıkları doçenti, temiz hava Hakkı platformunda çalışıyor. Haluk Çalışır böyle ifade ediyor. Yani e, Türkiye'deki yetkilileri göreve davet etmekten ee, artık hicap duyar hale geldik biz. Çok doğru. Böyle konuşmak zorundayız. Doğru. Burada seçilmiş milletvekilleri var. Partileri önemli değil. Yani e, muhalefet olsun, iktidar olsun. Hı hı. Buradaki seçilmiş milletvekillerinin bile biz genelde merkezi idareden verilen ruhsatlarla ilgili bir şey yapamadıklarını düşünüyoruz. Yani şirketler şirketler nasılsa ne şekilde ise Ankara'da genel idare eden termik santral ruhsatlarını alıyorlar. Enerji piyasası düzenleme kurulundan. 80 termik santral ne demek? Evet. Çanakkale 15-18 termik santral ne demek? Çanakkale'nin enerji ihtiyacı, hani enerji ve ekonomi programındayız ya. Enerji ihtiyacı yok. Çanakkale sanayi şeyde değil Delin Hanım. Doğru, evet. Çok ciddi bir tarım şehri aslında. Yani, tarım şehri, değil? turizm şehri. Turizm şehri. Tardana yöresinde e, organik tarım yapılmaya çalışılıyor, iyi tarım yapılmaya çalışılıyor adalarımızda bile. Evet. Ekolojik turizm geliştirilmeye çalışılırken Çan'da ikinci termik santral. Çanlılar biliyor musunuz artık üzüm yetiştiremiyorlar. Armut olmuyor Çan'da, domates hiç olmuyor. Çanlılar samanlarını satamıyorlar. Evet. Çünkü bütün yıl boyunca beklettikleri samanları, bazıları kendi hayvanlarına yedirecekler, bazılarını başka yerlere satacaklar. Samanlarının üzerinde biriken kül, kömür tozu sebebiyle samanlarını hayvanlarına yediremez hale gelmiş durumda. Satamıyorlar. Evet. evet. Yani Türkiye ekonomisine, göre ekonomisine ee, hiç yararı olmayacak. olmadığı gibi çok büyük e, zararı var. Evet. Evet. Peki e, evet. çok teşekkür ediyorum e, İlhan e, Pirinççilere İda Dayanışma Derneği Başkanı bu hafta konuğumuz oldu. Biz bu kömür meselesini tabii konuşmaya daha çok e, devam edeceğiz önümüzdeki e, programlarda. E, bu hafta programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Süremizin ben de, sonuna geldik. Buyurun. Zaten bilginiz vardır. 15 Mayıs'ta Aliağa'da fosil yakıtlardan kurtul etkinliği yapılacak. Evet. Dünyada bir sürü ülkede yani uluslararası bir etkinlik bu. Aynı anda eş zamanlı fosil yakıtlardan kurtul etkinliğine Çanakkale'den biz katılacağız. Evet. Yani e, kömürden kurtulma mücadelesini e, Devam ettiriyor. mücadelesini e, hep birlikte evet. sürdürmek zorundayız. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Herkese kolay gelsin diyelim bu kömürlü termik santrallarla mücadelesinde. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji